Merhaba, bugün hepimizin geleceğini tehdit eden bir haberle başlıyorum. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, doğalgazın elektrik üretimindeki payını %50'den 2023'e kadar %30'lara düşürmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Ancak doğalgazın azalması enerji arzının temizleneceği anlamına gelmiyor. Amasra Bartın gibi termik santral tehdidi altındaki yöreler bu haberden oldukça mutsuz. Çünkü Bakan Yıldız aynı zamanda getirilen yeni teşvik modeliyle kömür yataklarının işletme hakkını Yanı başında kömürden elektrik üretmek için santral kuracakları vereceklerini söyledi. Kömürden elektrik üretecek yatırımcının kömürü almak için ayrıca para ödemeyeceğini söyleyen yıldız. Yani diyelim 50 milyon ton kömür var. Şu kadar megavatı burada kurmanız halinde ihaleye çıkacağız. Bu kömürü 30 yıl işletebileceksiniz diyoruz. Eğer yatırım yapılmazsa kömürü geri alacağız dedi. Sanki iklim değişikliği hiç yokmuş gibi kömürle beraber bizim ve çocuklarımızın geleceği de yakılacak. Herkese Greenpeace'in Kömür'ün Gerçek Maliyeti raporunu okumalarını sonra da harekete geçmelerini tavsiye ediyorum. Türkiye gündemine bazı gazetelerin densizlikleri nedeniyle gereksiz yere meşgul eden mini buzul çağı yalanlandı. İngiltere Meteoroloji Dairesi ve East Anglia Üniversitesi'ne atfedilen araştırma kaynağından yalanlandı. İngiltere'nin resmi meteoroloji örgütü Bulvar Gazetesi Daily Mail'de yer alan ve Türk basınında da gereksiz yer bulan araştırmanın sonuçlarının çarpıtılarak yansıtıldığını ve aksine... 2000-2009 arasında 1850'den bu yana en sıcak 10 yıl yaşandığını açıkladı. Açıklamada 2010'un tüm zamanların en sıcak yılı olduğu da belirtildi. Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Nüset Dalfez de bu tür haberlerin iklim değişikliğinin insan eliyle yaratıldığı gerçeğini maskelediğini söyledi. Profesör Dalfez, Türkiye'nin bölgeleri de bu değişiklikten farklı etkilenecek. Bir yanda çölleşme, bir yanda seller olacak diye konuştu. Önümüzdeki aşırı hava olayları yani zamansız donlar ve seller de buna dahil. Gitgide ısınan bir dünya var önümüzde kömürden ve diğer fosil yakıtlardan şayet vazgeçmezsek. Hatay'da şiddetli yağışlar ve Asi nehrinin taşmasıyla yıllar önce kurutulan Amik Gölü adeta geri döndü. Amik Ovası'nda etkili olan sel 7 köyü ve 100 bin dekar arazi sular altında bıraktı. Sular yer yer 2 metreye kadar yükseldi. Amik Gölü'nün 1955'te başlanan ve 1980'de tamamlanan kurutulmasının ardından elde edilen araziler topraksız köylülere onar dönüm olarak dağıtılınca buralarda irili ufaklı köyler kurulmuştu. Ova'daki Karacanik köyünde su seviyesinin 1 metreyi bulduğunu belirten Ahmet Döner, Amik Gölü kurutulduğu yıllarda buraya gelip yerleştik, hiç bu kadar büyük bir sel felaketi yaşamamıştık dedi. Hatay valisi Celalettin Lekesiz ise helikopterle sel basan bölgeleri gezdi. Vali Lekesiz Selin Nedim'in bölgenin son 40 yılın en fazla yağışını alması ve yaz sezonunda tahliye kanallarına yapılan toprak setlerin iş bittikten sonra tam olarak açılmaması olduğunu dile getirdi. Suların çekilmeye başlandığı söyleniyor. Hata zaten baştan gölü kurutmak. Doğaya karşı geldiğinizde doğa bir şekilde size geri dönüp intikamını alıyor. Peru, El Salvador ve Şili gibi Latin Amerika ülkelerinde yürütülen maden karşıtı eylemler Arjantin'de de başladı. Kanadalı bir şirketin Arjantin'de altın madeni açacağı yönündeki söylentiler halk ve çevre örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı ve eylemler yapıldı. Altın madeninin açılması planlanan Famatina'da toplanan çevre örgütleri ve halk, Osisco şirketinin açacağı madenin yerel su kaynaklarını ve çevreyi kirleteceğini kaydetti. Buna izin vermeyeceklerini söyledi. Eylemciler... Su altından daha değerli yazılı pankartlaştı. La Rioja bölgesindeki çiftçilikle uğraşan bir kişi ancak cesetlerimizi ezerek geçerler dedi. Peru, El Salvador ve Şili gibi diğer Latin Amerika ülkelerinde de aynen Bayramich ve Kaz Dağları'nda olduğu gibi ABD ve Kanada şirketleri tarafından açılmak istenen madenlere karşı mücadele yürütülüyor. Bir Türk havayolu şirketi 2012 yılında filosuna kattığı 15 uçağında karbon friend sistemi kullandı. Bu dönüşümle yakıt tüketimini azaltıp karbondioksit salımını düşürerek filoyu daha çevreci bir hale getirmek hedefleniyor. Havayolu şirketleri sonunda küresel ısınmadaki paylarının farkına vardı. Ancak uçuşlar arttıkça bu kazanımlar da anlamsızlaşıyor. Türkiye Barolar Birliği'nin katkılarıyla Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çevre ve HES toplantısı yapıldı. Ayderya aylasındaki bir otelde düzenlenen toplantıya Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Ekoloji Grubu'na üye avukatlar, Çamlı Emşin Belediye Başkanı İdris Lütfü Melek, köy ve mahalle muhtarları, ilçedeki sivil toplum kuruluşu üyeleriyle vatandaşlar katıldı. Toplantıda Türkiye Barolar Birliği'nce Haziran ayında yapılması planlanan ve genetiği değiştirmiş organizmalı ürünler, yani GDO ürünler, HES'ler, termik ve nükleer santraller, kentsel dönüşüm ve benzeri çevresel konuların tartışılacağı kurultayda sunmak üzere, Yerel halkın görüş ve önerileri dinlendi. Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Ekoloji Grubuna üye avukatlar bölgede benzer toplantıları sürdüreceklerini, izlenimlerini ise kurultaya aktaracaklarını belirttiler. Umuyoruz bu girişimler başarıyla sonuçlanır ve geydo ürünler, HES'ler, termik ve nükleer santraller ülkemize girmezler. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.